谢谢谢谢 ...Franet Diarfred Nobel. Ona Nobel verilmedi. Havun güldürdürüldü... ...Romantizmin defteri. Bisiklet icap oldu. Dertlik bozuldu. Komandolar üretti. Fak ne erillerizmi. Ne erillerizmden beklenmedik netice? Tufaya geldi nitçe. Bizi'yi asus ettik. Radyo aküvide. Radyolardan duyduk biz... ...Badencin kümpürtüsünü. Radyolardan duyduk biz... ...Badencin kümpürtüsünü. So Ein like so like so like so like so like eskiden bugünü, bir eskiden bugünü. Ben ben ber umutsuz. Adatım yoksa, yoksa yoksa? Beraber mi halandın? Soru işareti. Umut ile Bir yan geçtiğimiz Girilen Giliya, Girilen Giliya, başlıyor. Giliya, umudumuz berbong. İyi. Bardı ...tramvayı geçen bir şarkı... ...kim nerede, kim nerede duymuş ki... ...içinden tramvayı geçen bir şarkı... ...karvalettin, karvalettin... ...ruhumdan tramvaylar geçen adam... ...ben eskiden bugünü... ...pastel fendi olmuştum... ...vummak insana özgü... ...ben bir Kırk çocuğuyum... ...Bavyera'da doğdum... ...Münih yakınlarında... ...1882 Haziran'da... ...bunun bunun evini taşırdı şunun bunun evine... ...nakli işleriyle uğraşırdım adam... ...evin altyapı hizmetlerini... ...göğüsler bir anam... ...babam takmış kafaya... ...bizim kal... ...olsa olsa... ...sümbaş bir... ...malangoz olur... ...ben müzisyen olmuşum... ...fakat bundan benim bile... ...haberim yok... ...baba ne bilsin... ...bizim kal... ...olsun olsun... ...sümbaş bir... marangoz olsun... Beş yıl kadar çalıştım, anlamsızca bir marangoz yanında, destreyle rızarla, kank kardeş oldum müzisyen parmaklarım. Bir gün böyle birdenbire, bir tabi eyleyip marangozluk aşkının ıstırabına, bir de baktım şarkılar söylüyorum, Münih'te, Nikotin, Bulut, Bardam. İşte böyle başladı zam, hayatım çok şarkılar söyledim fakat hiç başarısız, çok başarısız turne, hiç seyirci niks almışım. <gülüyor> Dürnenin mevsimine göre bol ayva, kurdu çırık tomatınla Kimlere de kimlere de ki içinden tramvaya geçen bir şarkı Kimlere de kimlere de durmuş ki içinden tramvaya geçen bir şarkı Fakat saniye girişim duruşum size doğru böyle bakışım acayip güldürmatik Gülüyorum gülüyorlar çıkıyorum gülüyorlar Başlıyorum şarkıya derin sessizlik Kimi haksını? Öksürük ve hiç almış, hiç almış Kim nerede, kim nerede duymuş ki İçin dayan tramvayı geçen bir şarkı Kim nerede, kim nerede duymuş ki İçin dayan tramvayı geçen bir şarkı Yani şarkıcı olarak acayip başarılıyım sahnede Şarkılar hariç <gülüyor> Ulan dedim ne olur Hürrerini satayım mı? <gülüyor> tuttum, tuttum, şarkıları attım Programım dağınlı Ah bir atladı program, <gülüyor> <gülüyor> ay bir beralladı program, üç <gülüyor> üç <gülüyor> üç durup dururken bir tuttu program, şarkıcı olalım derken olduk mu size komikimünih Karl Valentin. ...dediniz de aklıma geldi. <gülüyor> ne akvaryum? Akvaryum demediniz mi? Yok, ne akvaryum? Aa, hiç kimseye akvaryum demedi mi? Hayır, ne akvaryum Hayır, ne akla demek ki benim aklım ha. <gülüyor> Sternling sokağında oturuşum gelir. Bizatihi sokağın ortasında değil gayet tabii. Aslında böyle bir oturuş bireysel, terör açısından çok ilginç olabilirse de... Sterling sokağının tam ortasında oturulmasına izin vermezler. Hayır verseler de oturulmaz. Çünkü tramvaylar sokağımızın ortasından ırzına geçip durmaktadırlar. Ben <gülüyor> de Sternling sokağının her iki tarafını üstleyen evlerler bölümünde oturdum. Evlerler dedimse evlerin tümünde değil gayet tabii. Bu olanak dışıdır. İş bu ev ...evlerle arasında sıkışmış kalmış, küçücük katedraline yan bakan bir evde oturdum. Evin tümünde değil gayet tabii. Sevrül katla ikinci kat arasına muhtazaman ve kasten sıkıştırılmış birinci özgün katta. Dolayısıyla katın bünyesi içinde aşağıdan yukarı çıkan bir merdiven... ...ve yukarıdan aşağı inen bir başka merdiven bulunmaktaydı. <gülüyor> Aslında merdiven inip çıkmaz. Bizler merdiven inip çıkarken zavallı merdiven merini kımıldatmaz. Fakat oradan aşağı bir merdiven iner. Buradan yukarayım merhaba çıkar! Anlamsız cümleleri hala kullanımda. Her neyse, işte bu evin yemek odasındaki, ben orada yatar kalkardım, kahvaltımı yatağımda alıyorum. Yani bu evin yemek çizgı yatağım odasında, öyle köşede duran çok güzel bir akvaryumum vardı. Evet ama acayip yakışırdı o köşeye. Aslında yuvarlak bir akvaryum da alabilirdi fakat köşemiz yuvarlak değil de. E tam oturmaz. Akvaryumun boyu aşağı yukarı şöyle. Böyle iki yan yüzeyi var cam. Bakın dikkat edin, bunlar canlı, bunlar benim ellerim. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırmamak lazım. <gülüyor> Hayır, cıcık cicık anlatmamın nedeni, hikayeyi tam kavrayasınız. Biz aramızda eğlenirken, siz de eğlenesiniz. <gülüyor> evet, yani böyle, dinozor metroya bakar gibi bakıyorsunuz. <gülüyor> Yoksa ben apartman anlatma manyağı değilim. Hiç sevmem dinleyenden nefret ederim. Onun için ben apartman ya da cam dedikçe siz kaptırıp koyverip gülün de. <gülüyor> Her ihtimale Kadıköy. Böyle bir yan yüzeyi var cam. Bir de böyle cam, bir de dip tarafı ve fakat cam. Yani üstten suyu koyduğunuz zaman alttan o şahır akım gitmesin diye. Bu dip taraf olmasa üstten okyanusu su boca edin alttan şahır. <gülüyor> <şar. gülüyor> Ya <gülüyor> e, kuş kabestlerinde sistem tamamen değişiktir. Kuş kabestlerinde de bir sürü bu yüzeyler vardır ama kuş kabestlerinde bu yüzeyler camdan değil telden olurlar. E, tel sistemi akvaryumda <gülüyor> zehnese <gülüyor> çok gerizek bir sistem olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyuyorsunuz suyu ellerin arasında aşkırt. <gülüyor> Ya <gülüyor> işte bu yüzden tabiat eşkahi tabiatına her şeyi şeyine göre yaratmıştır. Bu gayet tabi akvaryumunda gayet tabi alabalıklarım bulmakta. Ayrıca bir kafes içinde de kuşum ötüşe hazır vaziyette beklemekteydi. Peki nasıl oldu bilmem sanırım zikir beyin umması kuşu akvaryuma balıkları kafese koymuşum. Balıklar kafeste zımsıplamaya zıp zıp kuş akvaryumda boğulma ön çalışmaları göstermeye başlamasındı. Hemen önlem aldım kuşu kafese balıkları akvaryuma koydum. Her şey yerli yerinde olmalı. Lan keşen, ıssetsiniz iyi İşte böylece şey, balıklar kendi karaslarına koştular ...ve özgürce yüzmeye başladılar kendi karaslarında. Fakat dikkat ettim her gün bir başta yüzüş. Hiçbir gün aynı içinde yüzmüyor bu balıklar. Değişik kuruk darbeleri, değişik solungaç darbeleri... ...gün, gün günler diklerde yüzüyorlar, büyük günden ortalarda takılıyorlar... ...sudan kafasını çıkaran var. Balık yüzmeleri de mi değişiyor yani? Değişiyor mu bu <gülüyor> Balıklar da diyalitik bilmiyorlar. Bir <gülüyor> gün <gülüyor> çok mutsuz bir olay oldu. Akvaryum asım ettiğinden kenarlarına taşıracak tam da koymuşum. Zaten uzun süredir bun harca o adamla bekleyen akvaryumda taşmış tabii e, mişliği etmiş anlatıyorum çünkü ben taşkınla bardına devrişik gün vardım. Bir de baktım zavallı balık akvaryumdan taşan suyla yere kadar düşmüş çünkü yemek çizgi yatak odasının belirli bir yeri vardı tabii. Biz aramızda döşemeyi diyoruz. Bu sakın sizi ilgilendirin. Oradan düşmeye kadar olan düşmesini tamamlamış orada durmasını sürdürüyor. Susuz kalmış zavallı çünkü yemek cızgı yatak odasının akvaryum dışındaki yerlerinde su yok. Gayet tabii. E, ev sahibim bayan ismi size ne dedi ki düşmüş balık yaşamaz onu öldürmek gerekir hemen olaya bir çekiş darbesiyle son versem mi diye düşündüm fakat son anda bu sapık düşünce var çünkü çekici elime falan da vurabilirim <gülüyor> el istedim buğala balığı götürüp kurşuna ciddi fakat ilk katışta tam can alıcı noktayı hesap etmeyebilirim bıskalamalı olabilir askerde de pek başarılı değildim bu konuda işi dedim sağlama almalı Bu balığı götürüp ırmakta insan cana bomalı. <gülüyor> Değişiden burun, değişiden burun daha ben de, daha benli olmuşluk. <Gülüyor> ne kadar normal kadar. Çokları da dostalık sonbahar karşıladı. var ya. Kutun abi memur ben. Ne geçiyorsun senere? E, ne için geçiyorum? Niye göz kırmıyorsun? E, feneriniz gözümü mü Stankovic? <gülüyor> <gülüyor> Sen bisikletin? Mesela <gülüyor> niye klatsom var? <gülüyor> Taktınız mı siz bana? <gülüyor> Henüz değil. Ama acaksınız. <gülüyor> Senin bisikletin niye klasfonu var dedin? Duydum. Cevap, klasfon mı gerek. <gülüyor> Zil olması gerek. Ne fark eder <gülüyor> be? Klasfon araba dolu. Klasfon alınca arabayı da almak lazım. <gülüyor> ne arabalarda klasfon çalmaya sahver? Arabalarda klasfonunda sahver. Çalmaya sahane ne ruzunu? <gülüyor> <gülüyor> Bisikletlerde klas tor çalmaya sahip yok. <gülüyor> Sen ne <şerik> misin lan? <gülüyor> Anladım. Sormayacağım <Anladım>. ben. <gülüyor> İstediyseniz bir kaç cevap verin, değil <gülüyor> Ben içinden birini seçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Test usulü. <gülüyor> yani yanlış bir cevapta sizi sinirlendirin diye memur be çünkü soru o kadar yukarıda kaldı ki. Bakın oradan sesi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soruyu devam edin lütfen. Güneş <gülüyor> klasörü var dedin, arsız bir klasör mevruyuyu bakın ses solu çıkmıyor. Ses uçmuştu daha da gerek. Olur mu ben şimdi oda giderken karşıma bir kalabalık çıktığı zaman var ki bastırıyorum bu klasörü da <gülüyor> ne daha bağırıyorum? Ahtonk yalıbaya, ahtonk yalıbaya diyorum da açılıyorlar daha geçiyorum. Klasör ama nereye bastıracağım daha bağıracağım daha bağaramayacağım daha çarpacağım... artık. <gülüyor> Senin istediginde ne yapacaksın? Benim evet eee bizati Atletico beyazsın. <gülüyor> Olsun. Arkasında ayrıca beyaz çizgimiz olmaz kızlar. Vay. Vardı beyaz üstüne beyaz çubuklu forma pek dikkat çekiyordu. Yani illaki cızık isteniyorsa benim pantolon cızık cızık. Kedi gözün yok. Kedi gözü var. Cırı değil arkaya koymak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ne yani? Buruyor mı... <gülüyor> mu? Buruyor mu lan bisikletin arkasına? Ee, ve fakat benim bisikletin arkası yarın. <gülüyor> ne biçim bisiklet lan bu? Nakliye <gülüyor> bisikleti mi özel bisikleti? Bir yerde cizli inşaat mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşaatın evri inşaat yapılacak yer mi kaldı? <gülüyor> Zavallı Libe tepesi de gitti. <gülüyor> Sevda tepesi Abdül... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Senin ismin ne? Vırıda <gülüyor> varım. Bı du bu Bı du bu Hayır meyvabey o kadar zor değil Benimkinde hiç ses takip yok Çok kolay Ağzımda kemeleme Bı du Bı Bı ne biçim ulan bu Memur bey, peder bey bizim de musikahatlarını çıkartmaya gittir sıralarda Sesli harpler yasak Bekleyin çek Araba değil memur bey, bisiklet kreksiyon, sizi yanıltmasın Pasbinder geceler. <gülüyor> memur bey, az kalsını unutuyordum, kız kardeşimin size selamı var Öyle ben senin kız kardeşini tanımıyorum ki Tanıyorsun herhalde ki, o da sizi tanıyor ki size selam ortalıyor evet. Sizin selamınızda ona şan deneyeyim mi? <gülüyor> Senin kız kardeşinin ismiyle Baro'da o baraptır. Altyazı M.K. Ben nişanlım. gecenin. kimse bilmez. Kimse bilmez seni Kimse bilmez. Kimse bilmezse İzabet Bellano ismini Yürelim ne siyah, iki evin sesini çok Yılın ortasında mutluluklarına Dör yuvarlı yöntemiz Aşkımızla alındık Kimlere de, kimlere de duymuş ki İçinden tramvay geçen bir sevgi Kimlere de, kimlere de duymuş ki lan geçen bir <Gülüyor> Bu Saksa yok. bizim var, ondan maduna geri bizim mutlaka var. Nere ankörlük ediyorsun? O Saksa bizden nefret ettiğini biliyorsun. Biletleri özellikle iktidarını alıp bize verdiğine göre işin içinde mutlaka bir bit yeniği vardır. E, oyun mu boktardı bu? Kız bize incelik yaptı. O, bize incelik. Niye? Bizi sonra bir incelikte bulunduk mu? <gülüyor> Nan! Kız bir erken incelikte olmuyor. Kız incelik hastası. Biz incelik bayağımış. <gülüyor> Kim kime incelik yaptığı görülüyor be. Çağımız kalınlık Aç çağı. yatmaya gidiyor, muyuz, gitmiyor muyuz? <gülüyor> Kaçta başlıyor? Aa, onu sormayın, uldurdu. Kiracıksa sorayım gelin hemen. Sormaya gerek yok. Saat 7.30'da başlar. Saat 7 geçerek var yetişemeyiz, kurtulduk. Tiyatrolar gene geç kaçıyoruz. 6'sı falan oluyor. 8'i olmaz. 730 arası başlar. Hayır efendim, 8'den önce başlamaz. Bak, insanlar ancak geliyor. İçeri alınıyor. Oturtuluyor, e, eh, sigara içen, çay içen, çiçeği verdikten sekizi buluyor. Dedim mi demek istiyorsun? Tabii ne var bedava faust? Bilemiyoruz ki faust neyin nesi? Güldürümymiş? Güldürüldü. Güldürüldü be, faust diye güldürü olur mu? Faust dramdır. Dram değil mi? Daha yemek yemedik. Hazır, hepsi hazır. Benim üstüm başımı değişmem gerekir. Abileri çok iyisin. Üstün dediğin koltuğunu geçirsin, olur biter. Hadi. Azolun buruşuk. ...sah niye çıkacak halimiz yok ki, oturup sevineceğiz, hadi! Tamam, postram, dur! Ay dur! Ben yemeği getiriyorum derhalde! Hani saçımı başımı taramam gerek! Ön perçemlerimi tek tek ikna etmem gerek! <gülüyor> ben biliyorum senin bu anlamsız saç saramaların... ...kim için süsleniyorsun, anlamıyorum ki! Ben seni böyle beğeniyorum, başkası için süslenmeye gerek yok! Belki ya tuğdem ofistik gibi bir duruş. Ofistik gibi kız sana <gülüyor> e, bakacak. Ne yapacak? Ifaustla bakacak. Ne? Ifaust çok yakışır. <gülüyor> sen postülere <palsını aynastır>, hazırlanmıyormu? <gülüyor> oh, tanımıyorum yorumayıyor. Tamam, perde kafanı bana olunca ofistik gibi kız dönüp dönüp bana bakacak. <gülüyor> dönüp dönüp bana bakacak. Ben damarlar antrenman için hazırlanıyorum. Oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Aaa! Gidemiz sosis, un, lahana! Nay bugün değişik daha lahana un sosis? Biraz, <gülüyor> biraz lahana. Ne istemem, her gün lahana yiyoruz seni ya. Aaa! Aa. Ne yapıyorsun eline? <gülüyor> Yok, senin küçük sosisin benim normal sosisime karışmış. <gülüyor> tamam tamam, hadi çabuk yememiz gerek. Hadi çabuk yemek hiç iyi değildir, iyi değil Güzel. Oğlana not da bırakacağız? Evet, çıkarken yazarız. Bana bak, hatta şimdi... Yazalım aradan çıksın. Dur bakayım. Ne yazayım? <gülüyor> evde yokuz mu yazayım? Onu yazmaya gerek yok. Sonra gecikti bakacak giyedi yokuz. <gülüyor> Hemen alacak giyendi yokuz. <gülüyor> o zaman evde yokuz. Çünkü! Dışarıdayız yazayım. Çocuğun kafasını karıştırma! <gülüyor> Yaz onu ya Münih der... E, ...ne der yani bu güneyi kaçırdı? E başına sevgili filan demek gerekmez mi? Aslında gerek yok. Yapsın ki <gülüyor> şey... E, ne? Ne diyeyim şimdi çocuğun adını? <gülüyor> Oğlunun adını bilmiyor musun? Hep senin yüzünden falan, yıllardır durdur kullanmıyorsun. Oğlum aşağı, oğlum yukarı. Beni de öyle alıştırdın, unuttuk işini. <gülüyor> Aslında ne kadar şımar, şımar, şımar, pis mi vardır şimdi çocuğun? Ay ben de unuttum! <gülüyor> Dur çıra aşkıza sorayım, o biliyor <gülüyor> O da oğlum demiyor ya! Evet ama hani oğlum da yazabiliriz ya! Ağzolun! Ondan başka <gülüyor> oğlumuz yok ya, ona yazdığımızı dağın diye! <gülüyor> Sevgili oğlum! Ee, muz! Ne muzu? Biz demeyiz muz! Sevgili oğlumuz! Çocuğu yalnız yapmadı ya! <gülüyor> Biz! Tiyatroya gitmek zorundayız. Yahu niye zorunda olalım? İstemezsek gidebiliriz. Canım ne yazık? Tiyatroya gidebiliriz. <gülüyor> tiyatroya gitmek olasılığımız. Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tiyatroya gitme! istemin değil. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Olmaz gidiyoruz canım. Çocuk bu notu okuduğunda biz çok daha gitmiş olacağız. <gülüyor> evet bu notu yazdığımız sırada da henüz gitmiş Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyorsun? <gülüyor> <Gidelim de>. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu, kapalıysa hemen dönerim. Yok kapalıysa niye diyoruz? niye kapalı olsun? yazıyoruz Yazmıyorum. Öpüyorum, git bitiriyor. Rus. Öpüyorum. Asretle. Hop bana. yaz <gülüyor> Allah Allah özlemiş olamaz mıyım ben çocuğumu? Tamam tamam, tamam. hasretler. Evet, ebeveyni... ...ve... ...anne. <gülüyor> Ayrıca annen istemez. Annen de ebeveynin içindedir. Sonra da bir iki bir nokta koy ki, bittiği anlaşılsın. Yoksa bizim aptal oğlan salak salak okumayı sürdürür. Nereye <gülüyor> koyacaksın bunu? Masaya bakmazsa göremez, kapıdan gireceğine göre işe yere. He, çamurlu botları yamaçın üstünde yürüsün ve derhal okunmazsa geri getirsin. Diyor. Nereye koncatız peki? Al al an. al. <gülüyor> Artık bunda da az çiçekler falan. Çocuk doğum günü zannetçi. <gülüyor> e fakat çocuğun doğum günü değil ki. <gülüyor> daha çok üzülecek. Hiç oraya olur mu başka yerde? Aa. Tamam. Aynaya koyuyoruz, <gülüyor> çocuk kapıdan giriyor, Aa, o da, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orta, tabii, <gülüyor> Allah, o da nesi, yoksa benim için bir not mu, diyor hemen okuyor, nasıl oldun, bravo ver. Sen olacaksın tabii, aile manya olduğun için, o da nesi, yoksa benim için bir not mu, benim oğlum böyle garip şeyler yapmak, oraya da bakmak başka yerde. Evet ama notu oraya koyduğumuza göre oraya bakması şart. O zaman ona onu oraya baktırıcı ikinci bir not koyuyoruz. Nasıl buldun lan bravo be. Onu oraya baktırıcı o ikinci notu nereye koyuyoruz? Görebileceği bir yere. Görebileceği bir yer biliyorsan bu notu da oraya koymuyoruz. Evet bu da bir fikir. Böyle bir yer bulamadığımız için aynı fikri gelişti. Allah'ım sevgiler geliştirme işi uzattın artık. Kapıya yapıştırırız olur bir tane. Üstelik ben geç kalıyorum, üstümü değişmem gerek. Sen de masayı topla! Hani ben bulaşımı yarın yıkarım artık. Yoksa anlamsızca geç kalıcıyız. Geçen gelince de yıkayabilirsin. Oğlana bıraktığımızda taşı şey eklemek gerekir. Ne? Yemeğini sıcak yemek istemiyorsan ısıtmana gerek yok. İstememse ısıtmaz. Bizim oğlan onu düşünemezsin. Hani <Gülüyor> yakam nerede benim? Gördüğünüz yerdedir. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ben yakamı tiyatronun girişinde hanımlardan birinin çantasına attım. Çok karışık da tiyatromuzun girişi, gestapolar, gestapetler. Arama tarama, ançuez olunca ben de bir yaka korkusuna kapıldım anlamsız. Böyle <gülüyor> beyaz küçük bir yaka bunun yakası. Arkasında sarı madensel zımbırtısı var. <gülüyor> ...Saklamaya gerek yok, zımırtının madensel bir değeri yok! Zımırtı matik gereği var! Küçük siyah bir çantaydı, ben çantayı yanımsıyorum... ...Hanımefendi yanımsamıyorum! Çanta yok, saklıyor muyuz? <gülüyor> yok mu? Çantasız bayan olmaz! <gülüyor> bakması. <gülüyor> ben bir filoloje bakışı <gülüyor> ben bayan tablosu açtım ama böyle bir ümim yok. Sizin içinde yan kurmuş çantalar var. <gülüyor> Hayır yok çanta çok güzel. Çantalarını daha on aldınız. Sizinkine bakabilir miyiz? Bir filoloje bakışınızı açın. Ben elemem bayan <gülüyor> Oo Sizinki de iddialı. <gülüyor> <gülüyor> Ön cepte <gel. gülüyor> Çok iddialım çantayı, her şey var, benim yaka yok. Çok teşekkür ederim. Siz renkten yırttınız. <gülüyor> Pardon. Sizin bir bakalım, üçlü siyah çantayı. İdialım çantanın, evet. ooo. <gülüyor> Abi biz incaci bir çanta. Bunu olacak mümkün değil. Aynı zamanda beslenme çantası. Üstte yani de... i̇şte yan kuruş çantalar var mümkün değil yani. A ben de, siz bunları böyle her gün taşıyor musunuz? <gülüyor> her gün taşıyormuş. Bir değişkence yoktu. Zaten güzel de benim yakamı çok Hangi malaksın ki ne alıyorsun? Söyle. <Gülüyor> Bana sıkmayın ne olur. Aman aman teşekkür ederim. Başka böyle mamamla tişörtlerimiz var mı? <gülüyor> bir de akıllı kozmetik bir çanta. <gülüyor> teşekkür ederim. Bir <gülüyor> de bakabilir miyiz? Bir hoca bakabilir miydi? Bir de üç bravo. O <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> her şey var. Bir adam yere gizsin demiş mi? Ama ben siz niye saklıyorsunuz çantayı yarım saat <gülüyor> buradan geçiyoruz? Pardon yani. Bu ne böyle? Niye söylemiyorsunuz? Siz başkalarına eziyetten mi hoşlanıyorsunuz? <gülüyor> Manyaksınız siz, siz siz! Ben yakın böyle ilgisiz bir, bir yere koyarım, bulamayacak gibi olurum, daaam diye olurum! Anne! Hani, çabuk buraya de. gel! Aman! Ah, beni rahat bırak canım, ne istiyorsunuz? Saçımı yapıyorum, ne var? Ayı çarpı neden yakayı ayı kömüyanı yapıyorlar? Neden yakılgın diye icat ediyorlar? Ayı kimi bekliyorlar? Ah, Çocuklaşma canım, tut şu şey. Hain mi yaptın, ne ki şey ya? E böyle verecek halim yok! <gülüyor> Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Neden iyi ne yapmayı düşünmüyoruz? Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! birimizden Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Bu üstündeki iyi mi? İyi çok güzel. <gülüyor> Ay acaba kahvenin giyimi evet, evet mutlaka. Canım saçma ama birden giymem herhalde. Hayır ben üst üste giymeyeyim. Fiyatro soğuksa ki mutlaka soğuktur, üşülaşsın. <gülüyor> Altyağılık <açtım. At> <gülüyor> ben ne ki sana soruyorum? Bu? çak. Ay bakarsın yine kahvenin giyin ki. Balimi orana bıraktığımız o şey eklemek gerek. Ne? Evet. Uykun gelirse hemen yat ve uyu. Bakarsın yatmayı düşünür uyumayı düşünemez <gülüyor> Kim düğümlüyor onları böyle <gülüyor> Ben düğümlüyorum tabii de <gülüyor> Kim düğümlüyor bana böyle bunları <gülüyor> Elimde yanda daha ayakkabının bağını çözemiyorum Ben bu ağustu hangi elimle alkışlayacağım <gülüyor> Alkışlamayacaksak niye gidiyoruz ulan eleştirmen miyiz <gülüyor> Ay bu şarkımı emsiye uydum o Uydu, uydu, acayip uydu. Sen uydu dediğine göre mutlaka uyumamıştır. Sen <gülüyor> öyle mi? onu, başka tapla şart! Yalnız <gülüyor> <gülüyor> biraz çabuk şart, fani çok geç kaldık. Eğer hemen şakamı yiyeceksen ben oturayım, bir iki paket sigara sarayım. <gülüyor> aman, aman, Şam'ın ağzını yürü gidiyoruz. Ay burası çok dağınmış. Daha... Biraz toplasam yedim, ne? Hayır, evet, ben seni evinde o zaman şöyle bir yedin ister, bayığı yıkırlar, çamaşır ıslatır, kuruyanlar ütüler, onlar sonra çıkardır. Hayır, bu günlerde çıkamayacaksak, ben oturayım bir iki karton sigara satayım. <gülüyor> Ay niye bağırıyorsun bana? Ha! <gülüyor> Zaten o taksa Ankara. Biz onun tiyatroya gitmek önerir miyiz? be? Ona gittiyse kendisi gitsin. Nişim yerleri gittiğiniz yok. Niye bana bir tiyatroyu çok görüyorsun? Ben hep gitmek istemi. Ya ben ben seni uşağ mıyım? Bütün günük gibi çalışıyorum evet. <gülüyor> tamam bir şekilde başladın kitreme. Seyircici bu hep böyle yapar şimdi. Sokak çıkacak, provayı kaçıracak, bana bağıracak. Hayır o yetmeyecek. Yağmur yağacak, yine bana bağıracak. Çünkü bu ara yağmurlardan da ben sorumluyum nedense. Hayır efendim. Ben gitmiyorum, sen yalnız git tiyatrona. <gülüyor> İki biletle tek kişi nasıl gidebilsin? Kalmazlar <gülüyor> ki belediye izin vermez. İki biletle tek kişi gidilse olsak belli belli giderdi. İki biletle tek kişi şart. <gülüyor> Hayır, sen. Ben gitmiyorum. Ayrıca ben bu tartışmaları kaldıramıyorum ve sen biliyorsun, bahsetmiyorsun. İsteyekleri <gülüyor> <gülüyor> <Devletleri> başım ağrıyor. <gülüyor> başım ne ne git tiyatıcım? Hadi hadi hadi. Hayır, <gülüyor> bak. Tiyat o hikayesini çıkaran sensin. <gülüyor> Beni bu kadar hazırlattın, başımın ağrısı <gülüyor> için sana bir hap veririm... ...dam diye keser başımın ağrısını. mı? Niye kaymasın? Da bakalım bakalım ne hap veriyorum ben sana? <gülüyor> Aa, dur dur yutma! Aaa! <gülüyor> yuttum! Ya, sen ne daha kuma da yutuyorsun ya! <gülüyor> Ne, ne, ne yapıyormuş? Ah! Konuşsana! Anlamıyorum, biliyor muyum? Kavırırız! <gülüyor> <gülüyor> ah! Bir saat içinde kesin tesir diyor. Saat yedi buçuk, tam faosun ortalık diyor. <gülüyor> <gülüyor> ah! Nedir bu başıma gelen? Nedir bu başıma gelen? Yani maalesef gidemiyoruz. <gülüyor> ah! Saçmalama, o zaman çabuk ol, çok geç kaldık. bari. Mara bak. Kahve mi ki bilgisini? Hayır hayır böyle Aa. çok güzelsin. Çok şiksinsin. Çıktık, gittik. Biz burada değiliz. Kim sana aldık kimlik? Evet. Anahtar. Aldım. Taksi durağı. Evet. Kibrik. Aldım. Lan tamam, mendil. Mendil istemez. ...Mendil o siz tiyatroyu izdin Gel mendilini al Al! <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> beni kolay kolay cevaplaya götüremeyecek asla. Ulan tiyatro neymiş? Efendim de gibi oturuyorduk evimizde. Saksa, Ankara. Madem gitmeyeceksin. Neden iki millet birden alıyorsun? Biz neden alet oluyoruz? Onun sapık projelerine. <gülüyor> <gülüyor> tiyatro neymiş? Post kem? Ya dokuz pencere. Hayır! Örtüne <gülüyor> çıkarsa? Çıkmaz, çıkamaz! Vurutuna benden çok korkar! Örtüne senden ne nah korkar? <gülüyor> hani biz çok geç kalınmıştık! Tamam! Hazırım söndürün, şükür! Tiyatro biletleri sende değil mi? Yo, sana vermedim! Saçmalama, Allah Aa. kahretsin! yakışıyor. kişi e Ben bu çantanın kapağını hiç açmadım ki! Evde iki tane tiyatro bileti böyle sallayasın! sallayasın. al. al. Ay sana vermedin mi? Hayır, hayır, hayır! Ee? Aptal bir çocuk, sevindiği için davada birkaç kez salladıktan sonra sen gittin? ...git fırına bak, buzdolabına bak, ben gideyim, kardiroba bakayım, şapka aldın, şapka verdin... ...şalda karartıldın, de kardiroba koymuş olabilirsin... ...verseydin bana, koyardım cebime, böyle bir serseri kovmazdı! Aptal! Bana vermişsin, yürü gidiyoruz! <gülüyor> ya şuna... ...üstünde yandan kaçta oldu? Ha, bak! başlangıç saat yirmi! ...Yine ben haklı çıktım. Çok haklısın. Hani başlangıç saat 20, 17 Haziran Cuma. Ay bugün perşembe. Evet, gün farkı bir. Nasıl? Ay farkı altı. Anlamadım. Aralık ayındayız, 17 Haziran yazıyor bilette. Ay olsun, biz çıkalım... ...Amca yetişiriz. <gülüyor> görüyorsunuz. E aksiyon başka yerlerde var. Şunu yaz diyorum sana. Yazsan elimizde bir metin olsa çalışma olasılığınız olur. Kağıt kalem sevmiyorum Melisabet. E, sen söyle ben yazayım. Yazılmasına karşıyım Melisabet. Bir taktino sayfasıyla sınırlanmaya karşıyım. Yazarsak döner dolaşır rolu oynarız. Yazmazsak sonsuz, özgürüz. Hmm. ...Ve damen önheren. Kağıt kalem sevmezdi, kamerintin barintin. Kağıt kalem sevmezdi, kamerintin barintin. Kağıt kalem sevmezdi, kamerintin barintin. Bakın hanımefendi üçüncü kez aynı şeyi anlatıyorsunuz. Ya, ben geri zekalı değilim. İşin acıklı tarafı sizin anlattığınızda anlaşılacak bir şey yok. Tek anlaşılan üç yerde birden demizlikçi olarak çalışıyorsunuz. Evet. Evet, şimdi bu üç işten birden ayrılıp düşkünlerle mi çalışmak istiyorsunuz, hayır, ne istiyorsun? Hayır, hayır, düşkünlerle bir kişiyi ben istemiyorum, çünkü benim hala bir işim var. Çünkü yanlarında beş yıldır çalıştım, bayan var, dedi ki, iş ve işi bulma kurumuna gitmediyseniz, bu yol da kaydedir, işi kabul edebilirsiniz. Bana Tanrı Bey'in anında kabul edersiniz, çünkü onların yanında denizlikler. Tamam, tamam. <gülüyor> şimdi siz bu üç iş yerine bir tek iş mi istiyorsunuz? Hayır, hayır, yani daha tam kararım varmıştır. ...Çünkü yanlarında yatıya kaldım, niye aramadım ki... ...Kararlar çok iyi düşünmen gerekirdi... ...E tabii, karar vermesi şu anda... ...Ozun kocası benim evi çalıştığı ...Bu şey, iş çok iyiler... ...Ama bu için daha iyi olacaksın... <gülüyor> ondan ibaret. Bunun zaman ...bir ilgisi yok, siz isterseniz doğrudan doğrudan doğruya belediyeye <gülüyor> başlayın. Hayır ben ben buraya dilekçe verdim. Tamam hanımefendi, biz de bunu anlayamıyoruz. İşte, niçin durup dururken dilekçe marifetiyle bize saldırıya geçiyorsunuz? Yoo, <gülüyor> Yo, ben buraya dilekçe verdim. Tamam ama de maalesef aynı şeyi söylüyoruz. Maalesef böyle bir dilekçe olayı olmuş, o maalesef dilekçe işte burada. Burada iş değişikliği talebinde bulmuşsunuz. Benim sizi size sormam gereken şu, mevcut işten ayrılma tarihi. Sizde iş bu maşallah, mevcut işlerinizden diyeceğiz. Örneğin mevcut işlerinizden bu ay başında ayrılıp düş ben de buraya bunu kaynayacağım, bir onbet bin dokuz yüz onüçlüsün şahfı! <gülüyor> Hayır! yapmayacaksınız Çünkü ben daha çok karara varmış dedim! Hay diyorum ki kendimde üç işte işlerimizden çalışacağım ama... ...tek bir işte çalışmayın tercih ediyorum! Evim ağabey, evim ağabey, evim ağabey, İşinizden ya da bilmem işlerinizden ayrılmayı düşünmüyorsanız bana niye geliyorsunuz? Bu dilekçeyi niye veriyorsunuz? hiç durup dururken dosya oluyorsunuz benim dosyalı başıma! Aaa, <gülüyor> ben kendimden gelmedim canım! Çok... Öyle mi? Kim zorladı? Yo, zorlamadı. Ben yok. Bayan Hayfis size başıma gerektiğini söyledi. Ha. ha. E, bayan kim? Kaysır. Ha. ha. E, yalan söylemiş. <gülüyor> Kadın durdukunca niye varsınız? Çık. Hayır efendim. Siz bana her türlü bilgi verme zorundasınız. Evet hanımefendi hangi konuda? Bir konu belirleyeceksiniz. <gülüyor> ben de zor zorunda yardımcı olsun, değil mi? Ama anlaşılamadığı kadarıyla siz henüz konuyu seçmiş değilsiniz. <gülüyor> ...Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Evet! Ne evet? İşler bu karar verir. Ne var burada ne var? <gülüyor> Bakın, var? Düşkünlerimde çalışmak istiyorsanız mevcut işlerinizden ayrılmanız gerekecek... ...aynı anda iki yerde birden olamazsınız, değil mi? Evet ama... ...ya düşkünler evindeki iş bana göre değilse... ha ...durup dururken... ...eski işlerinden... ...oluş... ...oluş... ...oluş... ...oluş... ...oluş... Evet ama sizde bizde eski işlerinizden olmayın... ...yemez... ...ekutum... ...takım... ...ekutum... Evet ama... Ya düşkünden elindeki iş daha rahatsa Ay o zaman tercih edin! <gülüyor> Hoşum çalışır geldiğim çok rahatım, çok rahatım sizlerler! Her onları bırakmamı istemezler, Hatta bırakırsam şikayetçi mi olabilir? Evet, evet mutlaka şikayetçi olurlar! Siz en iyisi o nazik insanlarla kalın bu dilekçe kalsın... ...daha doğrusu ufak ufak yırtalım, iz kalmasın! <gülüyor> Hayır, sakın ayırtmayın, çünkü bayan Fyber karar vermediğince... ...çok iyi düşümen gerektiğini söyledi! Çünkü çalışana atlarız, her yerde iş var! Çünkü eğer benim nişanım bana nikah kıyarsa ki! Ki! ...kıyacak, kıyacak çünkü bayağı bir tane derler demiş ki... ...evlendikten sonra çoğuz patıra geri kalmayacak demiş. Ya ben de o zaman siz derhal evlenirsiniz. <gülüyor> ben evet dedim. Onun kararını bekliyoruz. <gülüyor> Hoş ben de neden öyle pasla da gerek pek bilemiyorum. Her pek anlaşacak düşün anlatamıyorum. İşte anlaşamayıp evleneceğin ne olur ha? Kavga çıkar. Kavga çıkacağın olur, pak noşanılır. Pak noşanım canı olur. Hayır efendim ben de sokaklarda iş arayacağım. Hayır o için bir evlenmeyi istemiyorum. Tamam ben de evlenmeyeyim mi? Evoluştum tabii. E, evet Bir yandan da kendi kendime düşünüyorum evimdeyim de bir güzel var. Hayır onu bulurum evini süpüreceğime... Kendi evimin hizmetçisi olurum. Dibi ama dibi dibi Ama biz bu durumda evine seviyorum. Dibi dibi dibi dibi dibi bir yastıkla dibi dibi yastığı yüzünü dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi Sanki ben kaçarmışım gire, hayır ben kaçmam, öbür şeyim var aymış daha da düşkünlerinde başım. Ama durun, orkuda kalmışsın, ne yapacaksın? Gel buraya durun, durun, tamam harika, durun, durun, durun, durun, durun... ...Kediler göbeği aymış, bırak, yakin almışsın, yapan ben Macar konsolosluğu hemen kaçırdım. Anlamadığım kadarıyla, biz <gülüyor> bu düşkünün her evindeki işi istemiyoruz. Aaa! <gülüyor> <gülüyor> ay istiyorum, neden istemeyeyim? İstiyorum! Aaa! Anlıyor <gülüyor> musun? Daha doğrusu artık hiç yanımdır. <gülüyor> Ama de sizin zihinsel jimlastiğinizi izlemek olanak dışı. Ben deniz boşa alıyorum, siz kaptırın, koyuverin buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ah, Pfeiffer, neydi? De. Aaa, neydi, neydi, neydi? Keşkın, neydi, neydi? Aaa, ne gayetim, e, gayetim, e, gayetim. Falan, pek, tabii olarak, bayağı neydi? Pfeiffer, canım, Pfeiffer. Siz de bayağı Pfeiffer, canım Pfeiffer'a gidip bir koşup sorar mısınız? Acaba benden ne istiyor E Bakın, burada dor, dor, doğru. Yalnız o zaman sizin bana bir belge vermeniz gerek. <gülüyor> <gülüyor> ne belgesi hanımefendi? Ömür işlerimden ayrıldığım zaman yeni işe alınacağıma da... Ilk... Hayır hanımefendi, böyle bir belge verin Siz işinizden ayrılırsınız gelirsiniz ondan sonra yeni işe kabul edilirsiniz. Evet de bunu ne zamana kadar yapan kadar gerek kadar? O kadar kadar yok hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman isterseniz o zaman ayrılırsınız işinizden. Evet de ben bu işi böyle oldu bittiği şey getirmek istemiyorum canım. Öyle ya. Buna konuşalım ne diyecek? Gayet tabii yok. Şey. E değil mi ama? Daha değil ama. E, üç günler mi de çalışmamda ısrar ederse o zaman oturur düşünür ne yapacak ben Hanımefendi ben yalnız sizin memurunuz değilim. Tüm Almanya'nın memuruyum, halkın memuruyum. Mesai'nin tümünü size ayıramam tamam mı? İsterseniz siz bu konuyu nişanınızla şöyle... ...eline darına bir konuşun... ...ondan sonra girin. Hep otursak... ...efendim Karıgül'e. Efendim evet, acaba valla valla iş ve işçi bulma kurbuna gittiğini söylesem. Hadi dersiniz. Aa evet mutlaka söyleyin. Hatta o koyan... Eee, Piper'ın ev... ...Annesine benden selam söyleyin! E vurdum, daha keki Gemilerde seyrederim limanlardan gelip görkemli gemilere gemilere binerim hiçbir şey götürülür cecebiri getirilir hiçbir şey götürülür her bir şey getirilir kömürün gemiler söpür gelir söpür Balkanlardan dallardan saze geldi ya. Gaz var, sürü ya Allah, yürür. Yürür. kaptan denizlere girer. Oh my god! Dünyanız az mesim mesim mesim biraz. Parsanız dünya, bizdesiz bir yar. Birisi pes bir bak şıp gel git pıt pat zıp zıp ney eksik. Bana gas Filipinler sizsiniz. In <Sing> the <Sing> Sinirlendi Almanlar, sinirlenir, sinirlenir. Hem sebep bulunsun, Akdeniz'e inilsin. Şu kazandipsiz dünyada Almanların beş, on sömürgesi olmasın mıymış? Savaşırsın kameratın, ölen ölür, ve kalan sağlar düşünsün. Herkes sanıyordu ki... Kılıçlarla, kalkanlarla... Kentimizden uzaklarda... Meydanlarda, ovalarda... Juvalyeler at üstünde, sportlerce savaşır... Krallarla, soylular, saraylarda, maraylarda... Amamlarda, mamamlarda... Kral gibi sürüyorlar... ...sürürler konkeni. Ve fakat. Ve fakat. Ve fakat. Ve fakat. Bir Sırp askeri. <gülüyor> Avlanırken. E, Avlanırken. Yanlışlıkla çok pardon. Çeker vurur Perdinandı. <gülüyor> Elim mahkum. Öyle emir almış. <gülüyor> Adile. Hemen çeker vururlar beni. Hiç i̇şte böyle konuşmamıştık. ...hani albay olacaktım. <gülüyor> Bir Sırp askeri... ...avlanırken, bağlanırken... ...yanlışlıkla çok pardon... ...çeker vurur Ferdinand'ı. de sebep, fonda martlılar... ...Avusturya, Almanya... ...Haybeder, Macaristan... ...Sırbistan'a ilanı harbeder. Rahatsız anlaşır Moskov'la. İngiliz kendine olaya doğul eder. We are the world... <gülüyor> ...we are the children... Haydin cümbe cemaat vurunuz öldürünüz, bassın bu dünya fayde dünya çocukları ölünüz öldürünüz, bassın bu dünya Japonya Amerika davaya ortak olurum dava iktisat davası Demir döküm sanayi tel çoraplar örerken dünyamızın başına ağrır <gülüyor> Dünyadan bir haber gariban Osmanlılar Almanı tuttular <gülüyor> Madem ki Almanlar zor durumda Gelsin yopu dervali paşa. <gülüyor> Savaşının niyazi dünyaya karşı, amaçdaki gayesi, maksat vatan sağ olsun. El alimde top, tüfek, niyazi keskin kılıç. <gülüyor> evet ama mertebesi şehadet etti. <gülüyor> Cenazesi cuma gün. <gülüyor> Şehit gider niyazi bey. Maksat yeşillik olsun. La vahit Ne yazmaya öyle? Dünyamız iktisaden kalkınır. La kolay arkadaş. Alırsın Osmanlı'da alır. Verirsin Osmanlısızda. <gülüyor> Dünyamız iktisaden kalkınır. 3 dam 4 uçak 100 gram beyaz beynir. 3 dam 4 uçak 100 gram beyaz beynir. Üretilen tüketilir. Tüketilen üretilir. Ölen ölür, kalan sağlar. Düşünsün ay cebde paramız yok 3'ten uçak 100 gram beyaz benek 3'ten 4 uçak 100 gram beyaz benek abici diyorum ki gerisinde de bir uçak eksik alsak da şu peyniri boğulmuşsak. <gülüyor> <yani> hayır. <gülüyor> Çünkü uçaksızlık olur muyum? İlle de biz attık. Üç tank, dört uçak, 100 gram beyaz peynir. Üç tank, dört uçak, 100 gram beyaz peynir. Tanklar hazır olunca savaşmanın gürünür. Horoz dönüşmek isterse ipe sebep serilir. Hemen sebep bulunur, ipe sebep serilir. Önde sebep onda martılar. ...Önde sebep onda artılar... ...Haydi tanklar uçaklar... ...Demir döküm sanayi... ...Durunuz öldürünüz... ...Batsın bu dünya... ...Kadar millet alamazan... ...Durunuz öldürünüz... ...Batsın bu dünya... ...Batsın bu dünya... Almanlar yenilince... ...Demek ki yenilmiş. Ne <gülüyor> kaderimiz böyleymiş. Dedi Osman bey. Yüput Erval Paşa'ya da çok fena ayıp oldu vallahi. <gülüyor> ah... ...Vah... Leh. Leh lette izniti de bize bastınlar. <gülüyor> Epesman yemiyesin. Aa ah, bu hayat bu <gülüyor> Dedi Dede Vahdet evet Osman Bey'in 1692 yaşındaki zevcesi. Revizyon Sayfiye tuttanıyor. Lütfen bak. ...Müttefiklere güven... ...gerisini marak et... Hizmeti <gülüyor> <gülüyor> alırım ben onlardan... Yeni bahsetti Osman bey! Osman! Allah'tan, Allah'tan... ...İzmitliler... ...kimseye vermediler İzmit'i! Allah'tan, Allah'tan... ...İzmitliler... ...kimseye vermediler İzmit! Dava pişmaniye davası değil ki arkadaşım. Bininci derece derem beni yani, davası. Bininci derece derem beni yani, davası. O <gülüyor> ya, tamam bitti söndürsen beni niye? <gülüyor> Hatten çıkmış Almanya, ya yüzünde gözsiz var. Sana kim baktı böyle? Yeri var renkli var. Yalıto kuş sivsosisiz. Haydi de la para para Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye girmiyorsun sahneye? E soldaki spot yanmıyor. Antre mi kaçırdın? Kaçırsan farkında olur muyum bile bilmiyorum. Ustayla kavga mı ettiniz? Hayır efendim soldaki spot yanmıyor. Sondaki spot mu yanmıyor? Evet! <gülüyor> niye yanmıyor? Ay ne yani bileyim ben niye yanmıyor? Anam... ...bütün aksilik geldi benim hiç bilmem <gülüyor> böyle zamanda ne yapmıyorum. Ay çok, çok özür dilerim efendim. Enşul diğince bitebilir, aksilik mi gidiyor bu akşam şimdi spotlar yanmıyor. Biz şöyle dışarı alayım. Elektrikçileri çağıralım, ee, onlar sınırlar böyle başlayan ikinci perde, özür dilerim. Evet şu elektrikçiler gelsin. Arkadaşım nerede? Gel buraya! Ne var? Ay. Spot yanmıyor, neden yanmıyor? <gülüyor> e, olay nedir? Şuradaki spot yanmıyor. Kim yanmıyor? E, kendiliğinden yanmıyor, yanmaması için çaba sarf eden yok. Yanmasına çabalamak gerek. <gülüyor> Onun bir şey takılı değildir. Hey, Römer'i gel! Şöyle beş gün erkeğini dişisine taksan yakalır. Takıl ise yanması gerekir. E, yanmıyor. Evet. E, erkek dişiye bir şey yapamadıktan sonra Edison değleşsin. <gülüyor> <gülüyor> Fakat nasıl yanmayı <yanmıyor> biliyor acaba? <gülüyor> Ah, Mahmatça sorular sorma, salaklar kralı. Ne kralı be? Ne kralı? On gün oldu işe başlayalım. O da has tajyer salak. <gülüyor> evet. O da elektriğin şeysinden anlamaz. <gülüyor> Elektrikte şey yok. <gülüyor> Biliyorum ki ben... ...senin salaklık kasayı ölçüyorum. <gülüyor> ha iyi. Siz bu spota bakacak mısınız? Valla şöyle bir göz atmak olası. Ancak atılan göze de yazık. Biz bu gözü değirmende gerdirmedik ki. Hiç yanmıyor değil mi? Evet. Hiç yanmıyor. Yanmıyor işte. Öyle hiç yanma demiş olmaz. Çünkü az yanma ya da çok yanma yok. Yanar ya da yanmaz. Olsa olsa bu sponsorun lambası yanmış olur. Namba şişesiz yanmaz ki. <gülüyor> Zimel! Sus! Senin susma kasayın ölçüşüm! Siz bu koddan anlıyor musunuz anlamıyor musunuz? ha? <gülüyor> Zimel'sde çalıştım ben! Şükert'le çalıştım! Denizaltı Altusu projektörleri uzmanıyım! Dört defa boğuldum! <gülüyor> <gülüyor> Deniz Altusu projektörleri sizin kandillere benze ben... ...sizinkiler, bizimkilerin yanına aç açı koyunca! İyi onarım o zaman! Öbür spotlar yanıyor, değil mi? Evet, şimdi bunun yanması gerekiyor. Hayır, şu bakımdan soruyorum, onlar yanılana göre onları onarmaya gerek yok. <gülüyor> Oradan acayip vakit kazanabilirsiniz. <gülüyor> Siz bunu bize dün söyleseydiniz, biz gelirdik dün onarırdık, bugüne böyle bir sorun kalmaz. Aa, ben derdimi anlatamıyorum ki size. Bu dün yanıyordu, hatta birinci perdede de yanıyordu. Evet, onu yanarken onaramayız. Çünkü onların yoluyla zaten onu yanmaktan öteye götüremeyiz. Az daha çok işimli. Ben bir sigara içene kadar siz bunu onarabilir misiniz? Siz bir sigara yine sürede sömürüyorsunuz? <gülüyor> Beş dakika. Beş dakika daha olayı incelemem için gerekli. Belki hatta kaçak vardır. Hatta kaçak olur. <gülüyor> bir yerde bir kısa devre varsa onun karşısında mutlaka bir uzun devre vardır. Bakarsanız tavanın tavanı endirir. Spot palantaların daha düzenli ve nizam bir şekilde yeniden çekmek gerekebilir. Burası tarihi eser Evet. Kaçıncı dereceden? Ne bileyim. Hayır, birinci de rejilendiyse önemli değil de... <gülüyor> ...çünkü vakansız bu belayı tamamen indirip... ...yerine Hanzo'lar için kuyumcular çarşı yapmak gerekir. Sen ben de geçiyorsun? Evet! Bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakıyorsun! On dakika içinde geçici olarak bunu onarın, tamam mı? Geçici olarak olabilir. Anlaşıldı, çok özür dilerim efendim... sigara içeyim, siz de buyurun, bir çay için... ...onarsınlar öyle başlayın iki cikai diye. En şunlu bir <gülüyor> Damla, hadi! <gülüyor> Buralarda bir yerde bir kısa devre olması gerekiyor. <gülüyor> en kısa yer burası, mutlaka buradadır. <gülüyor> Şimdi sen atölyeye git, metreye al gel. Metre <gülüyor> elinde. Bunu değil, sarı tahta katlanan metre var ya, onu <gülüyor> al gel. Atölyeye nasıl gireceğiz? Kapı yolunu yiye, tut. <gülüyor> e, kapı kilitli. Anahtar suya erişmiş suyu inek mi gargalar? <gülüyor> Anahtar içeride kaldı! E kim kilitlemiş? Ben! <gülüyor> <gülüyor> e sen dışarıda kalmayı nasıl başardın? <gülüyor> Zor oldu! <gülüyor> <gülüyor> Kalktı dedin çabuk dört beş beşte gerek. O zaman hemen işe koyulalım. Ben gidip kayıntıyı alayım gelirim. <gülüyor> evet sen git şuradan iki sözü sağ olun. Biri sıcak olsun. Öbürü soğuk mu olsun? <gülüyor> Öbürünü sen geceksin. Ben soğuk mu yiyeyim? Simbel <gülüyor> istersen sen soğuş ye. Sen orjinal miden bilir. <gülüyor> o zaman ben sıcak yiyeyim. Zaten iki sıcak Alman bir soğuk, bir sıcak Almandan daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırma ihtimalini zayıflıyor. <sayayım>. O zaman iki sıcak sosis bir peyninle turta alayım. <gülüyor> turta istemez. Niye? <gülüyor> turta bayat olur. olabilir. E, tartını... Ezmosh, o da bu turta'yı dün taktmışlar. O zaman iki sıcak sosis bir abi. bir al. Birer birer istemez. İki sosis al, sosislerde kaynar sıcak olmasın. Soğuk alırım. Ya hatta ben sıcak alırım, geze geze gelirken onlar soğuk alır. Buraya geldiğimde sen istediğin serinliğe kavuşmuş olurlar. <gülüyor> Yeterince sıcak değilse çeryan verip ısızlayabiliriz, değil mi? Evet! Haftalar <gülüyor> evet, evet. herif, kaçtan karşıya geçerken dikkat et! Silah sesi duyar hemen kendini yere at! Komandolar yine orayı tarıyorlar, buraya pön çekiyorlar! <gülüyor> Silah sesi duyuşum dönüşünden aslarsan sakın sosistleri derttirme! <gülüyor> kendini yere at, fakat sosistlerimizi yere sürme! Yaralanırsan o adi kanını sosistlere bulama, öldürürüm! <gülüyor> Elim Vurulmayı mı becerdin? Hayır, elim yandı! <gülüyor> çok sıcak bu sosisler! Işte. Komutan, şu çıkarayı öldürsene, bitti! <gülüyor> Eyvallah, tanki şöllerden bir demet. Ne oldu, bitiyor mu? Daha başlamadık! <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca çok sıcak! Spot mu? Hayır, sosis! Spot diyorum, olacak mı? Hiç çalışamıyoruz, alet egemat yok! E, alın, gelin! Söyle <gülüyor> ki! Anahtar kimde? Çarlı kam. Aa, a. kim ki Ben. <gülüyor> ben de tek elimle. <gülüyor> Nasıl yani? Ben de tam anlamış değilim. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Alet istat olarak ne gerekli? Lerla. Ha. Elektrik kablosu. Var var. Alçı. Var. Çekici de yok ya. Ay. Var. Çalışma aşkı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yürü benle. Teyzisat teyzisat değil ki kardeşim. Biri gelmiş ya öyle hat çekmiş, bir necesi varmış zarp çekmiş. Standart yok, kablo disiplini yok, forma aşkı yok. Ustaları koyuyorum kullanıyorum? Sporun aldın ha? Hangisini? E bence merdiven. <gülüyor> ...Madem yetişemeyeceksin, niye çıkıyorsun oraya? İn aşağı! Evet, gel sen bir de, beş sen yetişirsin! Sen daha az tıkmazsın! <gülüyor> ne tıkmazı be? <gülüyor> Tıkmaz sensin! Ben selvi boyluyum! <gülüyor> Selvi'yi biraz geniş tutmuşlar! <gülüyor> ben selvi boyluyum da... Bu adi spot da maşallah. <gülüyor> Aptalim madem geçemeyeceğim niye beni buraya çıkırıyorsun rezil ediyorsun? Usta sen aşağı Ben bir şey deneyeceğim. Sen merdiveni tut. Oha! <gülüyor> şey osuyorsun. Merdiveni. Hayır be hayır basamaz. Hayır aptal öyle şeyimin üstündesin. İkimiz zaman ki bu organlarımın adını unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Evet, hayır, teşekkür hayır. ederim. Elime basıyorsun, dayvan! <gülüyor> Dikkat et. Aptalım. verin! Ölme baksana! Kıçımda gözüm yok ya! Dök <gülüyor> dönüşme, git bak bakayım şunu anlayanıyor mu? Yanmıyor! <gülüyor> <gülüyor> Abla böyle yanmadığını <gülüyor> söndür! Binayı yakacaksın! <gülüyor> o hatta ceryan var mı ona bak diyorum! Öyle bakılmaz. <gülüyor> Şüperleri. Spor olsun. Sonra <gülüyor> <gülüyor> Sana bu <Sarakabluyu> yatacağım, tutacaksın. <gülüyor> Sen hiç dingil deme, Ben seni şavullayacağım. <gülüyor> Olmadı ki aptal. Bir ucunun bende kalması gerektir. <gülüyor> İniyor muyum? Hayır atla. Hanımefendi, dikkat etmek biraz da size düşüyor. Değil mi? Sizin için uğraşıyoruz burada. Hemen öyle zeytinyağı gibi üstüne çıkmayın. <gülüyor> ne var? Osuruktan <gülüyor> radyasyon <kapmıyorlar> mı? mu? <gülüyor> Aptazcım, versene osuruk hanımına radyasyonu konuş yapmasını. <gülüyor> Bana bakın, siz biraz terbiyeli olur musunuz lütfen? Ne kullanıyorsunuz? <gülüyor> Koku olarak mı? <gülüyor> Hayır, uyuşturucu olarak yok! <gülüyor> Heroin kokain meskalin tipi! Siz geri misiniz ayol? Herhalde! <gülüyor> Oturur musunuz? Çalışmamıza engel oluyorsunuz. <gülüyor> Kim bilet veriyor? Bu ham şoka dolara buradan ya! <gülüyor> Aptal herif hep yüzünden, biraz dikkatli olsana! Al şu kabloyu. ucundan küçük bir parça sende kalacak... ...gerisini bana atacaksın! Bunda bir şey yok, sen sen! Allah, artık ama. <gülüyor> <gülüyor> Efendi, siz de burada böyle kaz gibi kafanızı çıkarmayın tamam mı? <gülüyor> Barikat teşkil ediyorsunuz İzmir'le. <gülüyor> kablo burayı geçemiyor. <gülüyor> Sizin karşınızda normal adam yok ki. <gülüyor> Niye böyle kaz gibi kafa çıkarıyorsunuz? Bu ne biçim kafa zaten? <gülüyor> Bunda mı? Aaa! üstüne kapa takmış! Ay, imdan, imdan. İmdan. Rezalet! Böyle rezalet görmedim! Şikayet edeceğim sizi! Hayır, rezalet! rezalet. <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> Hiç böyle tiyatro görmedim diyor. Cahil karı buraya <gülüyor> tiyatroyla <ile> karıştırıyor. <gülüyor> usta o demin kesti bu bak parçayı halsıra var <gülüyor> Onu niye kestim ben? <gülüyor> Kendine küçük bir parça al gerisini bana verdi ya. Yine çoğunluk sana verdik. <gülüyor> çok aptalsınız immel, çok aptalsınız immel, çok aptal sen Aa usta. ...oraya vurdun şu spot yandı! Şuraya vursana! Belki bu yana. Olur mu be aptalım? <gülüyor> Demedim mi sana? Herifler dokunmatik yapmışlar! <gülüyor> Çıkmış Almanya, yüzünde göz yizi var. Sana kim baktı böyle, lirini var lan, liriyan. Yıl 918, Heidelberg'de la lafa, lafa kar. Yıl 918, kocağım savaşta öldü. Kahramanca <gülüyor> dövüşmüş, madalyada yazıyor. Bana madalya verdiler, madalyamla yatıyorum geceleri. Yıl 918, Heidelberg'de karakış. Alpten çıkmış Almanya Yüzünde göz izi var Sana kim baktı öyle Dili mi var ne Yıl dokuz yüz on sekiz Haydelbek'te İkbar Madem kahramandı kocam Niye öldürsün onu Tarım Pamucuklanan duayı ne kadar da severdi kocam Söyle bakalım Niye öldürdün onu Ben kocamsız ilk baharı neyiyim Alpten çıkmış Almanya semeradan çıkmış Almanlar. Adem kandı vardı, niye önlemedi? Bu borguç savaşı. Yoksa yoksa Tanrı yok mu? Yoksa yoksa Tanrı yok mu? Aldatıldık mı yoksa yoksa yoksa beraber mi aldandık? Biz eskiden bugüne, biz eskiden bugüne daha çok da Farktan çıkmış Almanya, yüzünde göz izi var. Sana kim baktı böyle? Deli var lan Lilya? dilim var lan Lilya? Yıldız dokuz yüz on sekiz. Hamburg'a yaz gelir, çarşıya kiraz gelir. Kocam denizi severdi. Hamburg'a giderdi her yaz. Evimizde deniz görünürdü. Söylemeyormasın kocam şairdi. Hiç istemedik. Hiç istemedi savaşı, şair sen gönülsün yaran, al tüfeğinle doğru savaşa, dedi General Pampoze'nin. Al beyinle tüfeği, bir karnonun üstünde şaşkın gözlerle, el bile sallayamadan, yüzü yüzüne bakamadan gittik koca. Allah ceza versin Pampoze. Yönüm dokuz Yıl bin dokuz yüz on sekiz mevsim son bahar <gülüyor> Haydar derginin ortasından akıyor ırman Haydar derginin ortasından akıyor ırman Erman kabardı Klaus! Kla ah, özür dilerim söylemeyi unuttum Kocamın adı Klaus'tu <gülüyor> Deli deli akıyor dağlardan ırmak Klaus! Yıl bin dokuz yüz on sekiz mevsim son bahar Kiel savaş gemisinde kızıl bayraklar Haydi elbette komün günleri. Ya bin dokuz <Sülüyor> yüz seksen beşim sultan. Ya bin dokuz yüz daha. Bence izlemiş beni Max D.A.R.D. Nikotin Bulut Barda bana hayran! Harika! Yara sayıyı koyuormuş sahneye, ...Guardian Frost rolünü düşünmüş benim için. E çok güzel. Ya buraya kadar güzel de, ...hemen fazlılır güldür okuma provası dediler. Elime bir metin verdiler. Onlar alışmışlar öyle böyle bülabülabülabülabülabülabülabül... ...bir okuma. Herkes şiştirey masini. Radyo spikeri gibi okuyanlar var. E sıra bana geliyor. Daskem derküm. Dinim ağzıma büyük geliyor. O sözler benim ağzıma ters geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Kanter içinde kaldım. Dönüp dolaşıp söz sırası bana geliyor. Bir an işte o elimdeki metnava fırlatır. Kitapsız tiyatro. diye bağırmışım. Ben ne yaptığımı farkında değilim. Herkes döndü bana baktı. Utandım. Önüme baktım. Köş köş çıktım provadan. Her zamanki Max Nakhray diye... dünya birbirine giriyor. Onunla da oynayacağım diye bütün oyuncular sırada sana rol veriyor senin yaptığına bak. E, acayip Elizabeth sanırım onların tiyatrosu başka, bizim tiyatromuz başka. Yani onların ki bizimki mutlaka başka bir şey. <gülüyor> bizim tiyatroda Borazan çalan o ufaklığın adı neydi? Hanso göz olan mı? Ha. Bertolt. Bertolt Brecht. Bak o Brechtle konuştuk geçen gün. Reinhard'in tiyatrosu için kokuşmuş Burjuva tiyatrosu dizisi. <gülüyor> evet ama bu çağın tiyatrosu, geleceğin tiyatrosu mutlaka başka olmalı. Herkes bir başka geliyor bu başka meselesini. Nedir bu başka dediğiniz? Bertolt Brecht Epik Tiyatro diyor. Ne? Bak çok Cim fikir bir çocuk o Bertolt Brecht. <gülüyor> Kerata oynamak değil gibi yapmak. <gülüyor> o Bertolt üşütük ayol. Geçen gün beni esir aldı. Tam iki saat Çin tiyatrosu anlattı. <gülüyor> Günaydın Eczacı hanım. Buyurun ne istemiştiniz? Eczap. <gülüyor> Nebtür? İyi bir şey. Adı yok mu? E, var. Nebtür? Bilmem ki nasıl söylesem. Almanca rica etsen. Unuttum. Almanca olunca unutulmaz diye bir şey yok. Almanlar da unutabiliyorlar. Her ne kadar üstün bir ırksak da... ...unutmanın üstesinden gelemedik. <gülüyor> e, şimdilik. İyi bir Alman, unutmaz. Ben kötü bir Almanım demek ki. ...Rahşan yüksempurkçulardan <gülüyor> mısınız? <gülüyor> hayır hayır, biz Münih'in içindeyiz. Reçeteniz yok mu? Hayır. Neyiniz var Hı, Reçetem yok. Hasta mısınız? Yok, öyle bir halim mi var? Ecza için? Sizin için de bir başkası için mi? E, çocuğum için. Aa evet anlaşıldı hasta olan çocuk... ...Nesi var Annesi yok! <gülüyor> annesi yok? Aslında ortada bir anne var fakat oğulun annesi değil! O kimin annesi? O hiç kimsenin annesi! Yani çocuğun üvey annesi! Aaa evet! Cici annesi! Ee, cici olmasına cici ancak annenin cici olması çocuğun soğuk kalmasına engel değil! E, çocuk öksürüyor mu? Hayır bağırıyor! Ağrısı mı var? Bilemiyoruz ki neresinin <gülüyor> ağrıdığı konusunda en ufak bir bilgi vermiyoruz! cici annesi ve cici ben elimizden geleni yapıyoruz. <gülüyor> Sabahleyin aldım karşıma, bak yaratıcığım. Neren arıyor, söyle sana motosiklet alacağım dedim mi? Ee. Hiçbir şey söylemiyor yarat. Yaratarız kaç yaşında? Altı. Altı yaşında mı? Ayında. altı, ayından. <gülüyor> Siz delirdiniz mi? 6 aylık çocuk konuşur mu hiç? E, motosiklete de bilemez. <gülüyor> Yesin aradığı hakkında bir bilgi ne veremem. Olsun ben zaten motosikleti tamamen kendim için düşünmüştüm. Çocuğun rahatsızlığı için ne Eskiliğin çözülmesini bekleyecektiniz <gülüyor> herhalde. E, zaten biz de büyük büyük demiyoruz ki... ...arayan organını göstersin istemindeyiz. Eli var, organı var, gösterebilir değil mi? Yani teşhis koysun demiyoruz ki. E, çocuk sık parmaklarını ağzına götürüyor mu? Evet, götürüyor. Aa, tamam, diş çıkarıyordur. Sanmam. Yani hiç diş çıkardığını görmedik. <gülüyor> Şimdilik yer yer ve zaman zaman dil çıkarıyor. Diş yer gibi çıkmaz. <gülüyor> ...neden arada bir harf farkı var! Çocuğunuzun dişleri oluşuyor oradan! Olur mu canım, oluşan için bağırtıyorsun, oluşan bir şey için bu kadar gürültü koparılmaz! Oluşmayan şeylerin yaygarası olur, öyle değil mi? Yani size kalsa bizim çocuk hem simmetine diş geçiriyor... <gülüyor> ...hem de şikayette bulunuyor, öyle değil mi? E bizim çocuk yahu, değil mi? <gülüyor> Çocuğun babasının Yahudi'ye benzer bir hali mi var? <gülüyor> Çocuğun babası, ben oluyorum! Benim Yahudi'ye benzer bir hali mi var? Hı? Benden şampuan olur mu? <gülüyor> şampuan mı istediniz? <gülüyor> Ay siz polis misiniz? Hayır Eczacan, çocuğum hasta karı eczaneye git, şey al dedi. Ne al dedi? <gülüyor> Adını bilsek neden hayatımıza? <gülüyor> <gülüyor> Karınızın istediği kaynatılacak bir şey mi? Hayır, sıvı bir şey değil. Sıvı demedim! <gülüyor> ...Katı katı mı kaynatıyoruz? Hayır efendim, suda! Neyi? Neyi isterseniz! Ne olduğunu bilsek isteyeceğiz! <gülüyor> Çocuğunuzda kurt olabilir! Kurt validaim <gülüyor> mı? Hayır efendim, bildiğimiz kurt! <gülüyor> Sana kurt validaim duymasın... ...o en bilinen kurt kendini satıyor! <gülüyor> <gülüyor> o sizin dediğiniz kurttan bizim çocukta yok... ...ve fakat bizim peynirde var! Ne peynirin? Telememe peynirin! <gülüyor> Çocuğunuz da solucan olabilir demek istiyorum! Telememe solucanı hiç duymazım böyle! Telememe <gülüyor> duyduramaz mı? Hayır da çocukta solucan olsa biz görürdük! <gülüyor> Efendim! Solucan çocuğun beyninden doğru başlayıp... ...burnundan aşağı zikiziki koşturur demedin! Solucan! Çocuğun içinde ol! İçinde! Bakın, Eczacıhan'ın bu konuda haklı olabilirsiniz. Çünkü bir henüz çocuğun içine açıp bakmadık. <gülüyor> evet. Görmeden önce de otopsi yapılmaz zaten. Anlamadım. Bir de siz deneyin. Neyi? Anlamamayı! Ben size Ay, ben anlamıyorum. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye? Olaylarımızın akam yışı. <gülüyor> Ay, hatta niye etmedi? ...Mert Ne istediğimi bilme durumundayım Esacı Küçük bir unutkanlık söz konusu. Bakın aslında sorun şu... ...Bizim kerata çok hareketli maşallah. Ee, büyüyünce komando olacak inşallah. <gülüyor> Halkınan serpilsin ve hemen türbanlayıp yazdırıcı bir incil kursunlar. <gülüyor> çok hareketli. Milli dingil deme içinde... bu milli <gülüyor> dingil demeden, milli uykusunu uyuyamıyor. <gülüyor> demek üstün ırkımızın üstün bir çocuğu. Evet, demek <gülüyor> O zaman siz ona bir müsekin alın. En iyisi... ...İsoprofil profebiyle... ...Berbitur asitferil... ...Libantil... ...Libantil... ...Dinafira... Evet... <gülüyor> ben en iyisi mutlaka ondan alayım. İso profebiyle... ...Berbitur asitferil... ...Libantil... ...Libantil... ...Dinafira... ...Zolum! ...Mu! Ne? Zolom buyurdunuz. İzoprofil, profil, vergi, tırasit, temiz, imazil, imazil, imazil, imazil... Zolom! Evet, karımın dediği de böyle zolomla bitiyor ama... ...onun dediği bu kadar satır sürmüyor. Sizinki maşallah zolom, zolomaci! <gülüyor> final zayıftı. Ben bok gibi söylüyorum. <Gülüyor> Kuruldu, sosyalistler kuruldu Hırmak kuruldu Deli hırmak kuruldu Dört bir yana fabrikalar kuruldu Heidelberg'in boku çıktı Fabrikada komandolar var Al-Alman'da hiç savaş Berlin'de bir dolunay Şalkın vursun Bağca'dan Pencereden dolunay İşbirlikçi dolunay, gözlerin mahmur mahmur... ...uykusuz mu kaldın ki, dünkü geceden. İşbirlikçi dolunay, güneş güzel sen çirkin. İşbirlikçi dolunay, güneş güzel sen çirkin. Heeeeeee! He he he, he he. Dandini, beritsiz dandini! Buyursan da büyürsün, uyumasan da! Dandini, beritsiz dandini! Hani ya da senin ellidir, hem güvencem! Eeeh! Eeeh! Dandiri, Frizzli, dandiri! Frizzli dandir uysaldır, dandiri mandiri istemez! Bizi, Brevri, maşallah, bir koydu mu kafayı? Topazsanız, uyanmaz! Uyan yavrum, Brevri! Haya bak, yaltıza bak! İyi bellem, Brevri! Devletin özü kuvvet, kuvvetin inişi savaş! Devletin özü kuvvet, kuvvetin inişi savaş! Haydi bastır Almanya, tühler sana! Eralosun olsun bu yolda... e e. Ver dandini veris, dandini. Veris zaten cevval çocuk. Büyür hemencik! çocuk. babası kırtasiyeci, Verisin elinde cimre kalemler. Verisin elleri küçücük çocuk elleri. Ama veris cevval çocuk. Çalışıyor, çabalıyor. Yaz yazıyor. Dandini veris, dandini. E e e. Bir adamla bir haber, bizim filinde giden şehir, bir çocuğumla alkol uşur, bir bakılır bizim filinde gerizek var. Birinin babası oyuncacıdır, birinin önünde damlalar tüpükler, birinin dedesi kocam çalışıyor, çabalıyor, bulamıyor tetiği. Dandiri, biri dandiri. He he he he emela kendi adını yazıyor, kağıt beyaz. Gece kara, fris kayur. yaz oğlum fris, bu eliftir, bu cimbom. <Gülüyor> Bas bir gülü mürekkebinin gözüne, yaz oğlum fris. Devletin özü kuvvet, kuvvetin işi savaş, devletin özü kuvvet, kuvvetin işi savaş. Haydi bastır Almanya, tümler sana. Helal olsun bu yollar Fakat Fritz Führer'i baza sevmedi Bildiğin okudu, bildiğin yazdı Bizim Gerizeka Fridri'nin maşallah Führer'e Fridri hayran Öl dese ölürdü bir akşamüstü Öldürür dese öldürür bir akşamüstü İş birlikçi dolunay gün çözüldü Gerizeka Fridri büyüyip de bir gün Üniversite önünde vurunca Fritz'i gazeteler aynen şöyle yazdı Çatışma oldu bir Filist öldü İşbirlikçi Dolunay Gözlerin kanlı <gülüyor> Ne oluyor? Ne ah, uh. İşte buyurun Alman bir çiçeği Sırdı Şurak Hayır Ne şey yok! Normal kontrol! Ha. Valentinoğlu Ludwig Bey kim? Benim. Karl kim? Ben. Kaç kişisin lan sen? Bir <gülüyor> kere <Kim> oluyorumdur. <gülüyor> Karl Valentin sahnedeki <gülüyor> ismim... ...Ludwig Bey, Valentin'in... İçimde kimin mi var? Hayır canım yani işte kimlikler <gülüyor> Ludwig <gülüyor> Fei Valentino. Bu elif tanıyor musun? Bertolt Brecht. Ya bu karıyı? Elena vardı. Nereden ös sen bunları? Meslektaşız. 1919'da bu herif senin tiyatronda çalışmış. Evet Bertolt Brecht bizde Borazan çalıyor. <gülüyor> Demek o zamanlar burada borusunu öptürüyormuş. Bir bakıma evet. <gülüyor> Niye öptürtüyorsun? Emeyumur Bey o zamanlar şu öptürtülebilir, bu öptürtülemen cıs gibi şeyler yoktu. <gülüyor> Sen komünist misin? Hayır, hayır. Anladım siz beni ömür karnıyla karıştırıyorsunuz. E, o da karlı, ben de karlı. Yalnız onları sakal al, acayip... <gülüyor> ben de tıraş diyalektik kaydı... <gülüyor> ...Rudolf Valentino gibi. Rudolf mu? Rudolf mu? Hayır, hayır, hayır! Nereden çıkarıyorsunuz, nasıl uydurabiliyorsunuz? O Düringenzi bitti! <gülüyor> Rudolf diyorum memur bey, Rudolf Valentino! Al kitap varlıyor benimle! Ne kitabı? <gülüyor> Oynadığın oyunların kitabı yok mu? Ben kitabım memur bey, ben hayatımda mektup yazmadım. Ne <gülüyor> oluyoruz peki burada? Öyle kafama göre. Rumeli girişi yapıyor, ben sağdan dalıyor. Ben <gülüyor> akşam başkan skeç, Mikech. <gülüyor> Daha çok Mikech. <gülüyor> Benim uzmanlığım Mikech üstüne. Özetle, soytarılık. E sen yazar değil misin? Hayır, hiç kitabım yok. Allah Allah. Niye seni bu listeye yazmışlar peki? <gülüyor> Jüpö baba kardeşim polis dedi lan, aydın, aydın, anayöle yapıyorlar yani. Biz de bir sabahdan beri dolayışıyoruz. Lise kardeşim sen işine bak. Ben seni bu listede görünce yazar sandım! Ne ilgisi var Mehmet Bey? Ben deniz kitapsızım bir deyimle. <gülüyor> <gülüyor> İcat edilmiş, fakat etlerimiz mevcuttur. Yayılırken dört yüz kollar, Almanya'ya. Terk ettin Karl Valentin'i, yıl dokuz adamın yalnız kaldığı zahmeti, yalnız yalnız adamlar tiyatro. Terk ettin Karl yıl 935. Tam akşam sisleri adam ne yapıs halde yalnız tiyatro berber Amerika dokuz, dokuz, kendine döner Almanya kitapları yakıyorlar meydanlarda titreyip kendine döner Almanya kitapları yakıyorlar meydanlarda tiyatro. Hı, hı izleyici yok da onda Suç kimin mi? Tamamen de devleti Niçin tiyatroya gitme zorunluluğu getiriliyor mu? Böyle bir zorunluluk getirilse, vatandaşlar gibi tiyatroya gitmek zorunda bırakılsa, olay birden bire bambaşka bir görünüm kazanır. İlk okula gitme zorunluluğu durup dururken Gitmek zorunda olmasak okula kim gider? Aynı biçimde tiyatroda bir zorunluluk getirilebilir. Ne var? Kanun bir kararname, şartın iş biter. <Gülüyor> ''Tiyatro da bir okul değil midir?'' soru işareti. Eee zorunlu olsun yani. O çocukluktan başlatabilir Bir çocuk tiyatrosunun dağrını tamamen peri masalları oluşturabilir. Örneğin, Hansel ve Gretel, ya da yedi hidrofil prenses ve o cüce. E, kendimizde yüz kadar okul var. Her okulda bin çocuk olsa buyurun size yüz bin çocuk sabah okula. Öğründen sonra övrün. ''Tiyatro! Tiyatro!'' Evet, tabii. her çocuk için 50 denik ödense, yani devlet ödese çünkü çocuğun ne suçu var? <gülüyor> bir sürü tiyatro dolar. Bir sürü işsiz oyuncuya iş olanak çıkar. Ayrıca her köşe başında bir zorla tiyatro bulunması da ekonomik yaşandığımıza renk katar, canlılık getirir, ritvanik açıdan. <gülüyor> zorla tiyatro yöntemine izleyici gerçek gece eğlenme mecellerinden kurtulur. Falanca örneksek acaba biraz oyuncağı mı şaşıbağı gibi el şeylerden tamamen arındırılır. Falanca oyuna da, biraz oyuna da gitmek zorundadır. Bu bir vatandaşlık görevidir. Her Alman vatandaşı her akşam tiyatroya gider. Hayır. İşte bu kadar basit. Lan <gülüyor> keşi herhalde. Bu akşam tiyatroya gidecek mi acaba? İle bu akşam bizim tiyatro görevimiz diye düşünmek arasında büyük fark vardır. TGGZ Tiyatroya gitmeye genel zorunluluğu <gülüyor> Bir an önce yasallaştırılmalıdır. TGGZ yasallaştığı takdirde tiyatrıların denilirken reklam giderleri ortadan kalkabilecek gibi yapı salonlarında bu ön sıralar arka sıralar arasındaki anlamsız bilet fiyat farkı da sıfırlanacak. İzleyici salona, kesesinin gücüne ya da sınıfsal niteliğine göre değil, özürüne göre yerleştirilecek. Hayır böyle çok uzaktan bir davul sesi duyar gibi olanlarla mealen bir karaltığı görür gibi olanlar, elbette ki ön sıralara. Eitsliler, rica edeceğim arkaya köşeye karantinler. Oyun <gülüyor> sırasında sık sık çişi gelerek bizzat oyunun içine eğleyenler. <gülüyor> Lütfen kenep çevresinde. Bu arada çocuk emzirenler, aksıranlar, tıktıranlar... ...ve illaki o koko bilmem neyi yemekte direnerler de... ...bu arka bölü olanlar bu arkasının arkasının arkasını alacaklar. <gülüyor> Sayı ve eleştirmeler. <gülüyor> e, dışarıda şömine başında arabamızdan ağırlanacaklar. <gülüyor> TGGZ. Gitme, genel zorunluluğu bir önceye vatandaşı yatmaya götürmek için artık zorunluluk zorunludur vatandaşı böyle bir şey zorlamaya da ancak devletin gücü yeter yani her izleyicinin yanına takacaksınız ki şu an e, Gestapo bak <gülüyor> geliyorlar mı gelmiyorlar. Mı? <gülüyor> <gülüyor> já Geçtiğimiz Noel'de, <gülüyor> geçtiğimiz e, Noel'de, karım ki kendisi eşim olur ha. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim, e, belleğim şiddetle yok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordu <değil> mu? <gülüyor> belleğim şiddetle o kadar diyordum, dal hemen şey ne <gülüyor> Hiç mi bir şey demiyordum? Kimse mi dinlemiyordu? Ben <gülüyor> yani öyle aybiye mi konuşuyordum. <gülüyor> Tekin bir daha mı geldi? Arkadaşlar ne <niye> ilgilisiniz? <gülüyor> <bizim? gülüyor> Noel diyordum, kırım diyordum da niçin durup dururken Noel'den söz ediyordum? Ne olmuştu Noel'de? Tak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karım bana e, şey almıştı. Şemsiye. Hayır ben ne şemsiyesi nereden çıkarsın şemsiyeyi olucam unutkanlık değil ee, özür dilerim <gülüyor> ben neyi unutmuştum mu? Geçen Noel karım size şey almıştı. Evet evet almıştı? Asu şapka. Hayır ben ne asu şapkası nereden çıkarsın asu şapkayı Noel diyorum. Marşio Noel miyim ben? <gülüyor> Nasıl oluyor da hepiniz aynı anda aynı salaklığı düşünüyoruz? <gülüyor> Nedir sizi bu konu halinde salakça düşündüren şey? Ne almış olabilir karım bana? Bir çocuk! Hayır ben çocuğa niçin para verelim? Onu kendimiz beleş yapabiliriz. <gülüyor> Karımın bana aldığı bir evli plakalarında kayıt yapmaya yarayan bir aygıtı. Gramofon, gramofon! Bir müzik aygıtı demedim. Şöyle dört törpişe bir şey. Dört köşe kartuş. <gülüyor> Eee manyaksınız sizsiniz. <gülüyor> Noel diyorum nereden buluyorsunuz karpuzu? varsayalım buldunuz nasıl dört köşeliyorsunuz? Dört köşe bir karpuzun üç ayağı olur mu? <gülüyor> Karımın bana aldığı üç ayaklı bir aygıt. Bakın şeye yarıyor. E, fotoğraf çekmeye yarıyor. E, Dili adımın ucunda. <gülüyor> fotoğraf <gülüyor> makinesi! Aaa <gülüyor> evet. bir yüzler doğan diye. Bravo ailesiz vallahi. Eee <gülüyor> <gülüyor> neydi? Fotoğraf, fotoğraf makinesi. makinesi! Ha işte, bir süredir o makinayla fotoğraf yok. <gülüyor> Fotoğrafla makine... Fotoğraf çekiyor. Ha, çekiyorum çekiyorum, ortada çekik bir şey yok yani. <gülüyor> Aslında biraz acemiyim, hatta kim zaman o öndeki bir, bir cam var ya... MERÇEK! Hayır. MERCİMEK! <gülüyor> MER ile başlama zorunluluğun çifti. <gülüyor> o ile başlıyorum. Oberlo! O, o Morgan! Osur! <gülüyor> Ordu'nun dereleri! Hüleyman. Objektif! Objektif! Bravo Rumeri gibi! Helal olsun vallahi! Sen de biliyormuşsun ha! Bir tek ben mi bilmiyormuşum? Vay canım nasıl! Neydi? Objektif! <machtim> i̇şte o kapağını açmayı unuttuğum zamanlar <gülüyor> oldu! Evet ama unutmadığım zamanlar da oldu! Yine sonuç Çekiyoruz çekiyoruz! Ortada Japon bir şey yok! Örneğin bizim kayıp ederin bir fotoğrafını çektim. Ama makineye kalsa kayıp ederi yok. Ama <gülüyor> maalesef kayıp eder var. Ay tabii. Şimdi maalesef kayıp eder fotojenikti mutlaka diye düşündüm. Ben gittim mağzarada çalıştım. Yine sonuç sıfır. Çekiyoruz, çekiyoruz. Ortada Uzak Doğu bir şey yok. Buna rağmen ilk başarıma iki pazar önce bizim aile toplantısında ulaştım. 4-5 tane aile fotoğrafı çektim grup halinde. Ancak bu kez de beş fotoğrafı aynı plakanın üstüne kaydetmişim. Aslında hiçbir turistin düşünemeyeceği bir sanat çeşidini yaratmışım da Fotoğraf olarak, pek değeri yokum. o Çünkü annem babamın olsun. Bizim için ayağı eniştenin cebine girmiş. Biz eşek şey kadar olan yeni daha küçük kardeşin beynine oturmuş. Zavallı Elsa'nın üç burnu var. Aslında insan fotoğraf çekmeyi sevmiyorum. İnsanlar rahat durmuyorlar, kıpırdıyorlar, dingil diyorlar. Bir türlü böyle tam net ayarını yapamıyorsunuz. Özellikle bayanlar, bayağı fotoğraflarına dikkat verin. Fotoğraflarda bayanların hiçbirinin dudakları tam net değildir. Niçe? Niçe ne? Hay hay niçe. Konuşurlar mı dedim. Bir tek fotoğraf çekilirken konuşmazlardı. Poz halindeyiz. Ne konuşması da... sürekli 333 <gülüyor> yani aradan net bir güç yakalamak ne mümkün? <gülüyor> ben en iyisi dedim, omcezal <gülüyor> fotoğraf çalışayım... ...İngiliz bir yani şimdi fotoğrafını çekeyim... bir kalıp sabunun fotoğrafını çekti mi? Sonuç safer! <gülüyor> Delikanlı sabun dağın diye karşımda... ...konuştu konuşacak, köpürdü köpürecek... ...işte bu sabun sağol, Başarım daha sonra... ...izniniz olursa sizlere hep birlikte... ...böyle bir grup fotoğrafını çekeyim. <gülüyor> İçinden tramvay geçen şarkı 189. oyun anısı olarak <gülüyor> demeyi çekiyoruz Bana şey mi getirin <gülüyor> Alo işte tamam Onun mu getirin <gülüyor> Bununun adını unutuyorum <gülüyor> İstersen biz bunu aramızda Grider diyelim <gülüyor> Sen Grider deyince ben bunu getiririm <gülüyor> Zimear aslında çok şeker ve yolları Bir fikir de Ben Grider'i unutursam ne olacaktı Fotoğraf makinesi dersin ben anlarım. <gülüyor> <gülüyor> Seyit bu gülmeyi bozulam <boşuyorum. gülüyor> herkes mutlu çıksın. Birlikte gelen çiftler birbirlerine daha yakın, daha samimiye olabilirler. El, kol atmak mümkün. Evet biz evlilik cüzdanı sormuyoruz. Turistik tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız siz oradaki beylenciğim, siz biraz tebessüm. Evet siz. Oyun başından beri kaşlar çatık. Kaslarınız gerildi. <gülüyor> Hadi bizi siktir edin kaslara yazın. <gülüyor> Bırakınız kaslar dinlersin ha. Deve sök dedim peybenciğim, bokun çıkarmayın mı? <gülüyor> Mademcik görürsün demedim, kardeşim kapat ağzını. <gülüyor> evet, evet e, siz kalınız daha güzel. Kapatdığın İngildemeyi çekiyoruz. Biz orada o boyun bağını fayla canım kardeşim öyle hıyar gibi çıkmayın. Millettekini sana verirler. Allah korusun. Çekiyoruz dikkat. Ain dry. O. Biz ne çektik ne çıktık. Muzur eşli yaptı. Hayır öyle deli gibi gülmeyin Allah korusun size de çıkabilir. <gülüyor> Bak dünyanın başına gelene. <gülüyor> En büyük felaketi savaş. Neden o kadar çok savaştır diye? İşte İnsan olu var oldukça önlenemez savaş. <gülüyor> yani bir yerin kralı veya imparatoru başka bir yerin kralına veya imparatoruna yürüp <gülüyor> belere gücü çıkıyor savaş, değil mi? Olur mu çocuğum durumu savaş bakanına danışmak gerekiyor. Savaş bakanının canı isteyince mi çıkıyor savaş? Hayır be çocuk oyuncağım, büyük oyuncağım. Hayır çocuğum. Savaş bakanı durumu parlamentoya götürür. Partiler savaş ya da barış kararı alırlar. Bu durumda halka sorulmuş oluyor. Savaş isteyip istemedi. Hayır halka bir şey sorulmaz. Yani 60 milyon kişi birden toplanıp parlamentoda oy kullanamayacağı için e, binaya sevmeyecekleri için halkın temsilcileri vardır. Partiler onlar bizi temsil eder. Peki askerler! Giyip istemediği sor mu baba? Babayı sorulur. olur <gülüyor> mu? Askerlere alınmaz. Savaş ilerleri süredilmez. Gönüllüler dışındaki bütün askerler savaşa gitmek zorundadırlar. Gönüllüler gitmez, gitmezler mu? Giderler ama onlar zaten gönüllü olarak giderler mi? Gönüllüler de savaşta ateş etmek zorunda mıdır? Evet yavrucuğum onlar zaten gönüllü olarak giderler, gönüllü gönüllü ateş ederler mi? E, tamam işte. Gönüllülerde savaşta ateş etmek zorundadır! Evet ama yavrucuğum bu gönüllü bir zorunluluk... ...kimseyi gönüllü olmaya zorlayan yok! E neden gönüllü oluyorlar pek? E, e, gönüllü olmasa... ...seve seve gidişe geliyor! Savaşa gitmemek olmaz, değil mi? Haa, olmaz! Hım! <gülüyor> peki! Evet. Çok para kaptı mı? Piyalar işte. Ama imparator acayip zengin olduğu için ona koymadı mı? <gülüyor> i̇mparator ülkenin en zengini. Zengin, zengin oldu içim mi? İmparator. <gülüyor> ...İmparator oldu için de er zengin olur. Çocuğum... ...Çocuğum, sen giderek kurlamalaşıyorsun. <gülüyor> ne bileyim ulan, ben İmparator dediğim zengin olur. Evet, İmparator bu zenginliğini nereden ediniyor? Verdiğimiz vergilerden. Bu <gülüyor> vergi numarası ondan var yani. <gülüyor> Olur mu çocuğum? Ne yedisi <gülüyor> var? Yani bir bak ona. Gayet. Yok sol. Halk paraden yar imparator belki mallı şas. Evet ama yavrucuğum halk dediğin çok geniş bir kitledir. Yani herkesten birer mark toplansa kimseye koymadan 60 milyon toplanmış olur. Damlaya damlaya damlalık bozulur. Anlamadım. Züşendiler mi? <gülüyor> ne diyorsun sen be? Ay diyorum ki toplara 60 milyon var imparator mu? Hayır para devletin oğlu, İmparator da devletten birer bir para al. Yılda 5-6 milyon. Niçin? Ay nasıl geçindirmek için mi? Niçin? İmpar İmparator muyum? Olsun. Niçin değilsin. Biz de aileyiz. Bak çocuğum, ben yılda iki bin zar zor kazanıyorum. Sınav markasında çalışırken daha çok kazanıyorum. O savaş sırasında, savaşta çok çalışıyordum, çok kazanıyordum. O zaman bizim için savaş daha iyi. Evet ama... Ama ne? İşte az kazanıp barış içinde yaşamak daha iyi. <Gülüyor> çalışmasaydınız, silah üretmeseydiniz savaş olmayacaktı, değil mi? Gayet <gülüyor> O zaman savaş sizi yüzünden oluyor. <gülüyor> Olur mu çocuğum? Ne ilgisi var? E tabii, siz silah üretmeseniz imparator neyle savaşacak ha? <gülüyor> i̇mparator <neyle> savaşacak? <gülüyor> Bak çocuğum, bunlar senin anlayamayacağın konular. Yani ben sana şöyle anlatayım, işçiler kapitalistler tarafından kandırılıyor. Böyle yüzeysel bir işsizlik yaratılıyor. O yüzeysel işsizlik doruğa ulaşınca da dam savaş patlıyor. Savaş patlayınca başlıyor işçi talebi, İşçiler de bok bulmuş gibi atlıyorlar. Çıkısına. İşte milyonlarca işçi fabrikalarda dikiş makinesi parçası üretmeye başlıyor. Dikiş makinesini? He, yani işçilere öyle demiş. <gülüyor> Aslında makinalı tübük parçası. İşçiler bunun farkına var mı? Kimisi varır, kimisi varmaz... ...çoğu varmak isteriz. Baba ya... ...baba sen yemiş miydin bu numarayı baba? <gülüyor> ben yer canım? Ben hemen anlamıştım silahımı. <gülüyor> neden grev yapmadın peki? Çocuğum bak grev tek başına yapılmaz. Örneğin tüm dünya işçi sınıfı hep birlikte grev gitse... ...o Allah'ın belası savaş savaştan diye durur. E neden yapmıyorlar Yapamıyorlar işte. O büyük işsizlikte ben silah fabrikasında çalışmasaydım... ...sen, ben, annen, tüm dünya işçi sınıfı açlıktan ölürdük. Gene savaş olsa yine silahı arkasında çalışırsın baba. Olacağına bak. Yine geçen savaştaki gelecek başımız. O zaman yeryüzünde hiçbir zaman barış olamaz. Evet işte. Bu yüzden insanoğlu var oldukça önlenemez savaş. Nein! İnsanoğlu değil, işçi sınıfı var çok olacaksalar. Akommanmasını da işçiler yapıyor. <gülüyor> evet, aslında işçiler olmadan gazoz kapağı yapılamaz. <gülüyor> Peki, tüm dünya işçileri aralarında anlatsalar, o zaman savaş olmazdı mı? Olmaz, işte o zaman kocaman barış olur. <gülüyor> tüm dünya işçileri aralarında ne zaman? Allah sabır etler. Hiçbir zaman. <Gülüyor> ne oldu Nen marka? Yok bir şey bize e oynamıyorsun. Burada değil gibisin. Savaşı görüyorum Hı. insanların gözünde. Umutsuzluğu görüyorum Elisabeth. Bu insanlar gülmeleri unutmuşlar. Bizim için artık oynamalar bitti. Zaten biz her şeyi oynadık. Oynayacak şeyimiz kalmadı. Ben köye dönmek istiyorum. Köye mi? Planek'teki eve yerleşeceğim. Ben de geleyim mi? İster misin nenedim? Elisabeth bak sen benim her şeyimsin ama gelme. Hiç bitmesin seni özlemek. Ne yapacağım Planekteki? Güneycilik yapacağım direcilik mi? Ya elim boş durmasın diye. Keşke oturup yazsaydım. Vakit yok Elizabeth 1948 ocağının son gecesi taan diye ölüyorum. Aa, aa. Nereden biliyorsun? Bütün ansiklopedilerde yazıyor. <gülüyor> Sıcaklar, baltalar, yeterin komşular, uyumsuz bileci Valentin usta geldi... ...Skinder'ın fendir'e feneşi direk Neci, neci! Skinder'ın fendir'e feneşi direk fıcci... Siz, sizin mahalleden geçenlerin hepsinin neci olduğunu anlıyor musunuz? <gülüyor> 1948'de dokuz yüz ocağın son gecesi unutulmuş mum gibi unutulmuş mum gibi söndür kendi kendime kendim gömdüm kendimi meğer mazi pembeymiş yarın belki... mor olur!